Söz Küçün, bir çocuk ilgi üniversitesi çocuk çalışmaları birimi hazırlıyor ve sunuyor. Merhaba Söz Küçün dinleyenleri iki hafta önce Ermenistan'da blokçularla program yapmıştık. Bugün Ermenistan'da neler yaptık, neden gittik, bunları konuşacağız. Anadolu Kültür'den Nesra ile birlikteyiz. Merhaba Nesra. Bize biraz kendin var abi ya. Merhaba. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ee, Anadolu Kültür, e, uzun süredir Ermeni gençlerle yapılmış projeler de var. Orada Ermenistan'da, Erivan'da e, çocuklar için bir film festivali var. E, 7 yıldır yapılıyor ve biz de 2 senedir tanıyoruz onları. Geçen sene bize şey demişlerdi, biz işte festival kapsamında bir e, animasyon atölyesi yapmak istiyoruz. Ve Türkiye'den biri var mı diye yazmışlardı. Biz de Hasan'ı çağırmıştık. Hasan'ı siz de tanıyorsunuz artık. E, Hasan gitmişti. Türkiye'den katılımcıları da olsun bu atölyenin e, ve başka bir şeye de e, yarasın böylece. Hani Türkiye'li ve Ermenistanlı çocuklar için bir tanışma şansı da olsun ...Türkiyeli çocuklar Ermenistan'ı görmüş olsun diye böyle bir proje hazırladık ee, ve sizinle tanıştık. Orada bir atölye yaptık ve Nesra bizim yanımızda oldu teknik açıdan da. O, teknik açıdan yani Hasan A Bunun konusuyla konusunu bize Rabia anlatabilir mesela şu an. Türkiye'den, Ermenistan'dan ve Gürcistan'dan her, her gruptan 3'er kişi katıldı. İşte... Bir hafta boyunca her gün toplandık, sabah 10'dan 6'ya kadar. Atölyede her grubun belirlediği filmleri, herkes kendi film her grup kendi filmini çekemese de beraber film çekmeye çalıştık. Dört yıl vardı, Gürcü. Gürcüce, Ermenice, İngilizce. İngilizce ve Türkçe. Herkes kendi herkes bildiği kadarıyla böyle el hareketleriyle, mimiklerle, yarı İngilizcemizle çizerek, çizerek, resim yaparak anlaşmaya çalıştık. Çok, çok eğlenceli. çok da güzel anlaşabileceklerini öğrenmiş olduk bu atölyeyle birlikte. Şimdi Nesra bize biraz festivali genel açıdan anlatabilir mi? Anlatabilir. festival ya aslında çok Büyük bir festival, 7 senedir yapıyorlar Erivan'da çocuklar ve gençler için film festivali. Ee, i̇şte çocuklar için filmler, gençler için filmler oluyor. Bir jüri var ayrıca bir yarışması da var festivalin. Bir yetişkin jürisi var, bir de çocuk jürisi var. Ee, sizin arkadaşlarınız Gürcistan'dan atölye çalışmasını... Ama sonra hani böyle bir atölye olduğunu duyunca atölyeye de katılmak yaparız diye tasarladığımız e, çalışmaya... Gürcistanlılar eklendi ve çok da güzel oldu aslında. Birazcık çeşit oldu diyelim. Daha kalabalık olduk, daha çok film yaptık. Ee, festivalin dediğim gibi işte bir çocuk jürisi var. Çocuklar da film izliyor ve en iyi filmi seçiyorlar. Bir de büyük jürisi var. Büyük jüri içinde Türkiye'den e, iki kişi vardı. Görkem Yelton, <gülüyor> iyi biliyorsunuz. <gülüyor> ve Özgür Doğan, ee, iki dil bir bavulun festivalin bir de böyle yan etkinlikleri olsun istiyorlar ki daha çok hani çocuklarla işte daha çok şey yapabilirim falan diye. Bu atölye çalışması da bizim atölye çalışmamızda onlardan biriydi. Yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de hani yani sizinle de konuştuk bütün bu süreç boyunca. Yani Türkiye'de böyle bir film çocuklar için bir film festivali olmamasının eksikliğini görüyorsunuz aslında. Çünkü yani çok büyük bir etkinlik ve birçok çocuk birçok filmi e, görme fırsatı buluyor düşünürsünüz Evet ve farklı ülkelerden çocukların bir araya gelip böyle bir şey yapması normal bir e, durum değil özel bir ortam hazırlanması gerekiyor Hani bu bizde eksiklik farkındayız ama onların bize bu şansı vermesi ve bizim bunu yaşayabilmemiz çok önemliydi biz de çok mutlu olduk zaten ya yaşayan dört gün boyunca hani orada birlikte olan o e, Arka, yeni arkadaşlar edinen sizsiniz. Ben daha... Nasıldı mesela Erivan'da olmak? Ermenistan'a daha önce gitmemiştiniz. Evet gitmemiştik. Çok güzel bir ülke. Ben çok sevdim. Orada bulunmak, oranın insanlarını tanımak. işte yeni arkadaşlar edinmek. Ben herkesi çok sevdim. Bütün her yerini. Burası gibi göz yorucu bir yer değil. Çok sakinleştiriyor insanı. Ben oraya gitmeden önce Ermenistan'la ilgili nasıldır hiçbir fikrim yok. Sadece soğuk olduğunu ve sıkı giymemiz gerektiğini söylediler. Ve arkadaşlarımın ön yargıları vardı tabii ki. Ama yani hiçbirine aldırış etmedim. Gittiğimizde ilk defa uçağa binmiştik Rabia'yla. Baya heyecanlandık kalkarken. ve Yani deneyimle <gülüyor> iyiydi. Orada bir sürü insanla tanıştık, farklı dilleri konuşan bir sürü arkadaşımız oldu. Yani yeni yerler, yeni insanlar, <gülüyor> yeni kişiler, çok güzeldi. Görüşüyor musunuz oradaki arkadaşlarınızı? Görüşemiyoruz ama yani e, internet sitesinden falan. Hı -hı. Konuşuyoruz. Ben genelde ben genelde konuşuyorum, İngilizce anlaşmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii ki ben çeviri yapıyorum. Onlar bazen Türkçe çeviri yapıyorlar. Buraya gelmek isteciz, biz de çağırın. Evet. Falan yani durmadan her toplantımızdan sonra bize mesaj atıyorlar. Konuşuyoruz orada çevirme. Program çektiğimizi zaten dört tane karışık dil çektik. Bayağı komik bir program olmuştu. Düşünüyor musunuz bir proje yapmayı arkadaşlarınızı evet. davet etmek için? Mesela geçen bir hafta mı, bir buçuk hafta önce sanırım toplantı yaptık. Artık böyle düşünme çabasındayız. Program düşünüyoruz. Bulduğumuz zaman yazın falan. Olur. Sen... Yani böyle bir şeye hani bir şekilde. Yani bizim de bir şeyimiz olması Anadolu kültür şey olarak yapmaya çalıştığımız bir şey. Hani yani sen, sen dedin yani arkadaşlarımın ön yargısı falan. Yani iki tarafta da çok fazla ön yargı var ve ağır bir tarihin ağırlığı. Dolayısıyla tanışmak ve birbirlerinin hikayelerini dinlemek çok önemli. Hani siz böyle bir şey yaptınız aslında. Tanıştınız, arkadaş oldunuz. Aslında bir yandan bu kadar olmasa da dolayısıyla çok önemli bir şey yap yaptınız bence ve hani onları buraya davet etmek de bunu çok güzel besleyecektir diye düşünüyorum zaten bir yere gitmeden önce e, ön yargılı olmak çok kötü bir şey gidip görmek onları izlemek ondan sonra yorum yapmak gerekiyor bence Hı -hı. iki tarafı da dinlemeliyiz evet. bazı konular hakkında yani biz sadece kendi açımızdan bakarsak olaylara sadece kendi açımızdan bakmış oluyoruz yani onların açısından baktığımız zaman daha objektif bakıyoruz. Hı -hı. doğru yanlışı daha farklı görürler. Mesela bizim geleneklerimiz aslında birbirine çok benziyor ama evet. Rabia ben Emre. Emre genelde aç kaldı zaten. Yani aç kaldı derken. Şey ya. ya yemeklerimiz çok aynı, hiçbir fark yok aslında Hı -hı. ama Emre'nin uyuzluğuna geldi herhalde o an. Yani biz hiç aç kalmadık. Gayet eğlendik fakat o durmadan Konuşma yap, yaptılar, işte bayağı tuttular bizi orada. Çok canımız sıkıldı yani o konuda. Şey, dinleyicilerimiz için açıklayalım isterseniz. <gülüyor> İlk gün e, Fest, daha çok böyle Sovyet, eski Sovyet ülkelerinde sürekli bir, bir, bir, bir, birbirlerine teşekkür etme hali. Ama böyle yemek yiyemiyorsunuz falan. O böyle Emre de Rabia da Gizem de bayağı bir <gülüyor> sıkılmıştı. Yani ilk gün tamam biz festivalin yani. açılışıdır diye düşündük aslında biz Rabia ile bir evet. daha böyle bir şey olmaz diye düşündük. Fakat baktık her geçen gün 9'da yemek <gülüyor> var ve 11-12'ye kadar sürüyor bitmiyor çünkü mezeleri koyuyorlar ve orada kalıyor aç, kal aç kalıyoruz sonra yemek geliyor tıkanıyoruz falan. Yemek süreci iyi geçti aslında ama bir de dersek... Onlar zaten bizi daha çok gezdireceksiniz Biz onlara daha çok mi? gezme fırsatı tanımayacağız. Evet sinemaya da gidelim. Zaten onlar hatta Alev böyle dün dedi ki ben baya baya oturdum liste yaptım. Sinemaya da götür, götürürün bizi. Orayı da görmek istiyorum. Burayı da görmek istiyorum. <gülüyor> baya gezme amaçlı gelmek istiyorlar sanırım. Biz orada fazla gezme <gülüyor> vakti tanımadılar. Ancak akşam orada arada hemen kaçtık gezdik. Bir de o kadar büyükün içinde tek üç çocuk biz vardık. <gülüyor> evet öyle bir şey de vardı. Neden? Neden? Gürcistan verme biliyor musunuz? Ee, yani aslında ya işte Gürcistanlı e, arkadaşlarınız hani o de, dedim ya çocuk cijresi onlarla birlikteydi normalde. Dolayısıyla bizim atölye çalışmalarımız dışında muhtemelen oraya gidiyorlardı. Ee, yani onlar aslında ayrı bir proje kapsamında geldiler. Biz başta böyle tasarlamamıştık. Ee, Ermenistan hani bizim için öyle bir şey yaptılar ama ya yani çok doğru bir şey söylüyorsunuz bunu konuşmak lazım onlarla da ya yani bizim de. E, işte blogger arkadaşlarınızla gezdiniz evet. bir gün. O çok güzel oldu. Onlarla ee, zaten çok eğlendik. Evet. Yani öyle bir şey yapmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Yani şey de... Ya, bu tip atölye çalışmalarında maalesef vakit çok az oluyor. Ve çok fazla şey oluyor. Yani stop motion tekniğini öğrendiniz. Ve hani yani 30 evet. saniyelik bir şey için... Bir saniye evet. 8 kare fazladan yapmak zorundasın evet. falan. Evet, dolayısıyla çok fazla aldı atölye ama eğlendiniz düşünüyorum. Ama, Öğlen, evet. Eğlendiniz mi atölyede? Evet çok, çok eğlendik de daha kısa süre sürdü sanırım. Bir gün daha atölyemiz vardı. Biz onu boş bıraktık. Yani i̇şte kısa boş sürede, gününüz olsun evet, diye. Evet evet kısa sürdü yani. Aslında o kadar sıkışmadık ve şimdi internet sayfalarında paylaşıyorum. Falan yaptılar böyle. Ben çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle bir şey yapmak bunu öğrenmek onu orada paylaşabilmek. Aslında yapıyormuş öldüm şeyi bu da bu da stop motion. Bu da stop motion. Öğrendim artık yani. devamlı söyleyip duruyorum. Bir şey izlerken böyle evet evet bu bu ondan fotoğraf bu, bu video değil. Niye böyle? Yapacak mısınız böyle bir şey? Düşünüyor musunuz stop motion? Daha önceden ben yapmışım. Aynen. <gülüyor> ama şimdi fark etmişim. Ama tabii bu kadar profesyonel tabii bizim orada koşullarımız, fotoğraf makinemiz, ışıklarımız daha iyiydi ama aslında bir, herhangi bir fotoğraf makinesiyle Yapılabilecek bir şey. Çok da basit bir şey. Sa Çıkken, e, cep telefonuyla çekmiştim öyle. Devamlı birkaç kere aynı anda çekmiştim. Hareket ettirmiştim. Oturup gülüyordum yani. izleyip izleyip. Demek ki yani o da öyle bir şeymiş. Çok eğlenceli. Bu arada şey e, videoyu Facebook'ta hepimiz paylaşıyoruz evet. da. Aslında videoyu da bir. Yani sizin bir internet siteniz var mı? Söz... Fazla ilgilenemiyoruz onunla yani. Çoçan'ın da internet sayfasına henüz yüklenmemiş ama YouTube'dan. Dinleyebiliyoruz. Facebook adresimiz var. Facebook'ta sayfamız evet. var. Hı hı. Genellikle zaten Facebook'tan iletişime geçiyoruz. O Öyle zaman yapıyoruz. Facebook'tan, Söz Küçüğün sayfasından videoya evet. ulaşabilir evet. herkes. isteyen Çok da eğlenceli var. oldu. Evet. Evet, evet. Ve e, mesela videoları, o senaryoları, hiç bir de böyle gruplara ayrıldık. Bir Gürcistanlı, bir Türk e, bir şey yok. En fazla İngilizce anlaşıbiliyoruz. Böyle senaryo yazabilmek tebrik ediyorum. Evet. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle e, bir fikir mesela koyuyoruz ortaya. Bunu çekelim dedik ve e, aslında sonunda baktığımız zaman yaptığımız şeyin bambaşka bir şey olmuş. Çünkü e, insanlar farklı şeyler eklemiş. Orada katılımcılar o farklı fikir vermiş, o farklı fikir vermiş ve bambaşka bir şey olmuş. Ve aslında çok da güzel bir şey olmuş. Tek başımıza yapsa, e, bazı ...gruplaşmalar oldu... Onun sonu, ...ondan başlık yediğimiz zaman... ...üniversitede böyle birbirimize... ...bardağı gösterip... ...bu bardak, işte İngilizcesi bu, Ermenicisi bu... ...birbirimize evet. sayıları öğrettik... ...seni seviyorum demeyi öğrettik... ...onlar da bize öğrettiler... Bir de öğrenirken ameli çok eğlendik. Güle güle kahkahata. Yanlış bir şey söylediklerinde mesela biz gülüyoruz. Biz yanlış bir şey söylediğimizde onlar gülüyor. Devamlı böyle doğruyu öğretene kadar öğreniyoruz yani. Bayağı bir şey öğrendik. Sonra, sonra mesela blokçularla kağıda yazmış onlar. Bize de yazdırdılar. İşte nasılsın iyiyim. Bunların anlamlarını yazdırdılar. aramızda böyle bir nasılsın iyiyim teşekkür ederim seni, seni seviyorum. seviyorum. <gülüyor> diye bir sürü yazılar bulmaya başladık. <gülüyor> çok ilginçti ama çok güldük. Tabii bizim Türkiye'de arkadaşlar. Bunlar ne ya? Bunlar niye bunları yazmış? Falan <gülüyor> oldular ama aslında anlamad anlamıyorlar yani. Biz görünce çok mutlu olduk. Evet biz de onların duvarına yazdık. Seni seviyorum, seni özledim. M yes, Seni seviyorum. E, e, do, yes Rabian M do Rabian. Fede ama unuttum onları. Söyleyemiyorum tam. Evet ben de Rabian'ı ve Dikatan'ı ile biliyorum aslında. Kağıtları yazdım unutmamak için. Tabii onlar evde. <gülüyor> Ayrı bir konu. Peki şey soracağım. Dönünce e, böyle hani arkadaşlarınızla konuştunuz mu? Hani nasıl tepkiler aldınız onu da çok merak ediyorum. Ermenistan'a. Okula döndüm. Dediler ki sen niye gittin Ermenistan'a? E, film çekmeye, animasyon filmi çekmeye gittim dedim. <gülüyor> Sevdim orayı. Çok güzeldi. İşte, İlla oraya gitmek için Ermeni olmak gerekmiyor falan dedim. Ondan sonra işte niye oraya gidiyorsun Azerbaycan'a? <gülüyor> niye Azerbaycan'a gidiyorum dedim. Git işte yani. Bilmiyorum dediler falan. Biraz anlattın mı? yani Bak işte bu tipik bir hani ön yargı. Ee, hani... bir 80 dakika ders görünce 10 dakika teneffüs görünce anlatmaya fırsat kalmıyor pek. Bir de yeni arkadaşlarım olduğu için Hı -hı. eski arkadaşlarım onlara anlattım devamlı. Sordular. İşte çok güzel bir ülke olduğunu söyledim. Onlar da çok sevindi gitmeme falan. Keşke biz de gidebilseydik dediler. <gülüyor> çok güzeldi yani. Ben çok sevdim orayı. Bana daha ön yargılı davrandılar. Öncelikle çizim öğretmenim mesela. Geldiğim gün çizim dersindeyiz dedi. Neden dedim. Sen Ermenileri seviyorsun dedi bana. Ermenileri sevme dedi. Hiçbir şey diyemedim böyle baktım yani bir şey demeyim. Baktı suratıma konuşmuyorum ben seni. Bana bir şey söyleme dedi ve hala konuşmuyor benimle. Ve gelip gidip Ermenileri sevmediği o kadar. Başka hiçbir şey söylemiyor. Ben anlattım ona. Bir de soykırım müzesine gittiğimizi söyledim. Onlar öyle değil işte sadece orada göstermelik. Ben de hani öyle düşünen insanla daha fazla iletişim kurmak istemediğim için yapamadım temrinimi. Yırttım attım vermedim yani yazılımı. Ama çok üstüme geldiler. Arkadaşlarım da genelde orası çok ucuzdur işte orası fakirdir gibi çok önyargılı davrandı. Onlarla da konuşmadım. Şey yaptım. Tamam ben sevdim siz sevmiyor olabilirsiniz çok ön yargılısınız dedim bir tane arkadaşım var erkek arkadaşım bu da ee, normal arkadaşım tabi şey dedim soykırım üyesi hakkında bana rapor hazırlayabilir misin dedim onun düşünceleri de benim sahne de biraz değişti bizim oraya gidip onları yaşadıktan sonra nasıl fikirlerimiz değiştiyse ona da güzel bir yazı hazırladım yani bayağı açıkladım her şeyi yazdım. Keşke insanlar bu kadar ön yargılı davranmasa. Yani bir hani arkadaşlarımdan beklerdim ama bir öğretmenimden böyle bir tepki alacağımı hiç aklıma gelmezdi benim. Çoğu öğretmenim iyi karşıladı. Anne güzel, bak ne güzel yerlere katılıyorsun, farklı yerler gördün, senin için deneyim oldu. Onlar benden daha çok heyecanlandı ama çizim öğretmenim böyle bir şey. Yap yani Tekrar. onlar festivali yapacak, biz bir daha katılacak mıyız? Konuşalım, hep birlikte karar verelim. Ya belki başka arkadaşlarınız gelebilir. Bence hani bunu biraz bencilik yapmasak iyi olur. Biz gördük, gezdik ve başkalarının da bunu yaşamasını isteriz. Zaten. Ermenistan'a gittik ve artık hani gidebileceğimiz yeni arkadaşlarımız, komşularımız oldu orada. Gidip bizi gezdirebilecek en azından. Farklı insanlar da bu deneyim farkları da Öyle değil tabii de da projeyi katılsın. sizinle geliştirebiliriz. Hani çünkü siz e, öneriyorsanız arkadaşlarınıza çok neden olmasın? Yani. Bir daha onları görebilmek çok istiyoruz. Çünkü çok Yakın bir arkadaşlık kurduk Aynı dili konuşmadan insanlar bu kadar çok anlaşabilmesi çok ilginç Ve artık hani anlaşamadığım insanlarla hiç anlaşmaya çalışmıyorum ben Aynı dili konuşmadığım insanlarla bu kadar yakın olabiliyorsam Gerçekten Burada bile aynı dili konuştuklarımız insanlarla anlaşamıyoruz yani Devamlı kavga yüzden, Devamlı bir tartışma durumu İşte ben o yüzden onlarla artık uğraşmıyorum açıkçası Çünkü daha farklılerden yine insanlar tanımak isterim Çok hoş bir duygu Evet programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim Nesra. Ben size teşekkür ederim <gülüyor> her şey için. Ee, bir de şöyle bir şey var. Van'da depremden sonra kurulan çadır kentlerde yaşayan çocukların oluşturduğu sosyal medya projesi Hayatı anlatıyorlar. Oranın sesi aslında onlar. Ee, Ercis'in Sesi.blogspot.com'dan onutsküçüğün onu. radyo gmail.com. E, buraya e, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu oluruz. E, bu hafta bizimle programa katılan Nesra ablaya çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı tanıdıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada herkes bence Ermenistan'ı gidip görmeli. Çok güzel bir yer. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Söz Küçüğün aktedir programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.